İnsan Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Henüz anılan bir şey değilken şüphesiz ki insanın üzerinden çok uzun zamandan belli bir süre geçti. Gerçek şu ki biz insanı katışık bir nutfeden yani zigottan yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu yüzden onu duyan ve gören kıldık. Şüphesiz ki biz ona yol gösterdik. Ya şükredici olur ya da nankör. Şüphesiz ki biz kafirler için ahirette zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamış olacağız. Şüphesiz ki iyiler ise cennette kafur katılmış bir kadehten içeceklerdir. Kafur Allah'ın iyi kullarının içecekleri ve akıttıkça akıtacakları bir kaynaktır. Allah'ın iyi kulları verdikleri sözü yerine getirir ve kötülüğü her yere yayılmış olan bir günden korkarlar. Onlar kendileri muhtaç olmalarına rağmen, Yoksulu, yetimi ve esiri yedirir, doyururlar. Şöyle derler. Biz sizi yalnızca Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden herhangi bir karşılık da teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz zor ve belalı bir günde Rabbimizden yani O'nun azabından korkuyoruz. Allah onları o günün şiddetinden korumuş olacaktır. Yüzlerine parlaklık, kalplerine de sevinç verecektir. Sabretmelerine karşılık onlara... Cennet ve özgürlük lütfedecektir. Orada koltuklara kurulmuş olacaklar, orada yakıcı sıcak da, dondurucu soğuk da görmeyeceklerdir. Cennet ağaçlarının gölgeleri onların üzerlerine sarkacak, meyveleri kolayca toplanması için eğdirilecektir. Çevrelerinde gümüş kaplar ve billur kupalar dolaştırılacaktır. Miktarını kendilerinin belirleyeceği o billur kupalar da gümüştendir. Onlara orada... Adına selsebil denen kaynaktan, içindeki karışımı zencebil olan bir kadehten içirilecektir. Cennetliklerin etrafında yaşlanmayan gençler dolaşır. Onları gördüğünde kendilerini saçılıp dağılmış inciler sanırsın. Cennette her nereye bakarsan pek çok nimet ve büyük bir otorite görürsün. Üzerlerine ince ipekten yeşil elbiseler... Ve kalın ipek kumaşlar olacaktır. Gümüş bilezikler takacaklardır. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram edecektir. Onlara şöyle denecektir. Şüphesiz ki bütün bunlar sizin için ödüldür. Çalışmalarınız karşılığını bulmuştur. Kur'an'ı sana peyderpey indiren elbette biziz biz. Rabbinin hükmü için sabret. Onlardan hiçbir günahkara veya hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin ismini an. Gecenin bir kısmında onun için secde et, gecenin uzun bir bölümünde de onu tesbih et, onu yücelt. Şüphesiz ki bu insanlar çabucak geçen dünyayı seviyorlar da ağır günü yani ahireti arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve yaratılışlarını sapa sağlam yaptık. Dilediğimiz zaman onları benzerleriyle değiştiririz. Şüphesiz ki bu Kur'an gerçeği hatırlatmadır, dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Böyle yaparsanız Allah'ın dilediğinden başkasını dilememiş olursunuz. Şüphesiz ki Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Allah, dileyeni yani layık gördüğünü merhametine koyar, zalimler için de elem verici bir azap hazırlamış olacaktır.